Bismillahirrahmanirrahim. Araf 197 ve 198. Onu bırakıp tatbiklerimiz ise size yardım edemedikleri gibi kendilerine de yardım edemirdir. Onları hidayete çağırsanız duymazlar bile. Onları sana bakar görürsün ama görmezler ki. Bu ayet kerimeler 191'den 198'e kadar. Aslında çok önemli ayetlerden Demetlerden bir demet Kardeşlerim Allah subhanahu ve teala Burada sırasıyla Şirk koşanların Şirk koşulan şeylerin durumundan Haber veriyor ve diyor ki Bakın müşrikleri Ayıplamakta ve gelmekte Onlar Allah ile beraber Onun dışında eşlere Putlara tapmışlar Halbuki bunlar da Allah'ın yarattıklarıdır yetiştirilmişlerdir, yapılmışlardır. Hiçbir şeye sahip değillerdir. Ne zarar ne de fayda verebilirler. Kendilerine tapanlara yardım edemezler. Bilakis onlar cansızdırlar, hareket edemezler. İşitemezler, göremezler. Onlara tapanlar kulakları, gözleri, güçleri ve kuvvetleriyle onlardan daha mükemmeldirler. Bu şekilde bakın dikkat ederseniz tam zıttını alın Allah subhanahu ve teala kendi isim ve sıfatlarını burada ne yapıyor? gündeme getiriyor. Allah herkesi görür. Onlar demek ki Rab fayda veren, zarar veren, işiten, gören. Evet. Bu sebepledir ki kendileri yaratılmışken bir şey yaratamayan şeylerin ortak koşuyorlar tapınan şeylerden bir şey yaratmaya ve buna güç yetiştiremeyen şey ile mi ona şirk koşuyorsunuz buyurmuştur Teala kardeşlerim. ey insanlar size bir misal verilmektedir şimdi onu dinleyin şüphesiz ki sizin Allah'ı bırakıp da tattıklarınız bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar ama sinek onlardan bir şey kapsa onu da kurtaramazlar isteyen de aciz istenen de onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler muhakkak ki Allah kuvvetlidir güçlüdür buyurmaktadır Allah subhanahu ve bizleri hep hayır ehlinden kılsın zaten devam eden şu iki ayette de sen affı tut marufu emret ve cahillerden boş çevir güç çevir. Şeytan seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o gerçekten semidir, alimdir Evet, Allah subhanu ve teala sen af yolunu tut diyor. bas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim, bu anlamdan kaçıp onların mallarından sana getirdiklerini ve istemeden sana geleni al bu hüküm Tevbe suresinde sadakaların, zekatın farzları ve açıklamaları inzal olunmazdan önceydi buyurmuştur. Sen af yolunu tut ayeti hakkında Abdurrahman İbn Zeyd İbn Eslem'de şöyle demiştir. allah Teala peygamberine müşrikleri on sene af ve müsamaha ile karşılamayı emretti. Bilahele onlara sert davranmayı emretmemiştir buyurmuştur. Burada ayet de bizlere af tutmamızı, iyiliği emretmemizi ve cahillerden yüz çevirmemizi ne yapıyor? Emrediyor. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim yine, yine İbni Hasan İbni Huzeyf'e geliyor ve kardeş oğlu Sur İbni Kaysın, ki Hazreti Ömer'in kendisine yakın arkadaş edindiklerindendir, yanına misafir oldu genç olsun, orta olsun, yaşlı olsun Kurra Ömer'in meclis arkadaşlarıydılar. Üyeyne kardeş oğluna Ey kardeşim oğlu senin emir yanında bir merteben var. Bana onun yanına girmek üzere izin iste dedi. İbn Abbas şöyle devam ediyor. Kür üyeyne için izin istedi. Ömer ona izin verdi. Ömer'in yanına girdiğinde Ey Hattab'ın oğlu Allah'a yemin olsun ki sen bize çok vermiyor ve aramızda adaletle hükmetmiyorsun dedi. Ömer o kadar öfkelendi ki az kalsın ona bir kötülük yapacaktı. Hür kendisine ey müminlerin emri Allah-u Teala peygamberine sen affı tut, marufu emret ve cahillerden yüz çevir buyurmuştur. Bu ise cahillerdendir dedi. Allah'a yemin olsun ki Hür kendisine bu ayet okuduğunda... Ömer niyetinden vazgeçti Zira o Allah'ın kitabına karşı Tehenni sahibiydi Bunu Bukhari nakletmiştir Allah bizleri Böylelerinden eylesin Allah'ın ayetleri geldiğinde Yumuşayan Rabb'a gelen Ve onunla amel edenlerden eylesin Aleyküm selam ve rahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim 201 ve 202 muhakkak ki takvaya erenler onlar şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca iyice düşünürler bir de bakarsın ki gerçeği görürler. Kardeşleri ise onları azgınlığa sürüklerler. Sana da yakalarını bırakmazlar. Evet. Allah Sübhanu ve Teala bizi takva ehlinden kılsın rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette kardeşlerim kendisinde cinnet olan bir kadın aleyhissalatü vesselam'a geldi ve ey Allah'ın Resulü Allah'a dua et de bana şifa versin dedi. Aleyhissalatü vesselam dilersen Allah'a dua edeyim sana şifa versin dilersen sabret ve senin hakkında hesap görmesin buyurdu. Bunun üzerine kadın bilakis sabrederim de üzerime hesap olmasın dedi. Evet. Yine başka bir ifadede bir kadın ey Allah'ın Resulü ben saraya tutuluyorum rüsvah oluyorum Allah'a dua et de bana şifa versin dedi. Aleyhissalatü vesselam Dilersen Allah'a dua edeyim de sana şifa versin dilersen sabret cennet senin olsun buyurdu. Bunun üzerine kadın Bilakis sabredeyim de cennet benim olsun. Fakat Allah'a dua et de ben rüsvay olmayayım. Üstüm başım açılmasın dedi. ve vesselam ona dua et de artık üstü başı açılmaz oldu. Hadisi Bukhari ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Yine kardeşlerim gelen rivayette bir genç mescitte çokça ibadet ederdi. Bir kadınına aşık oldu, kendisine davet etti. Kadın ısrar edince sonunda genç onunla birlikte eve gire yazdı. Ve muhakkak ki takvaya erenler, onlar şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca iyice düşünürler. Bir de bakarsın ki gerçeği görürler ayetini hatırladı ve bayılık düştü. Sonra ayıldı ve tekrar bayılarak öldü. Ömer gelerek babasına taziyede bulundu. Geceleyin defnedilmişti. Ömer gidip yanındakilerle birlikte kabri üzerinde namaz kıldı. Sonra ona, ey genç, Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimseye iki cennet vardır. Rahman 46. ayeti okudu. Allah subhanahu ve teala günahını gören, ondan korkan, ve kendisinin temizlenmesi için ona dua eden tövbe eden ve tövbesi kabul olanlar da bizlere sonra da yakalarını bırakmazlar şeytan yardım eder insanlar bunları yapmalarında asla kusur etmezler nitekim Ali bin Ebu Talha kardeşleri ise onları azgınlığa sürükler sonra da yakalarını bırakmazlar ayeti hakkında İbn Abbas'tan şunun nakleder ne insanlar işlemekte oldukları kötülüklerde kusur eder, geri durur ve ne de şeytanlar onları bundan alıkoyarlar. Evet. Evet. Alfin'in i̇bn Abbas'tan rivayet ettiğine göre, o kardeşleri ise onları azgınlığa sürüklerler. Sonra da yakalarını bırakmazlar ayetinde kast edilenlerin cinler olduğunu söylemiş. Onlar insanlardan olan dostlarına sıfırlarlar, sonra da yakalarını bırakmazlar. Böyle yapmaktan bıkıp usanmazlar demişlerdir. Allah şeytanın şerrinden hepimizi, ehlimizi, neslimizi korusun. Amin Yarabbi. Ve ona uyan avanelerinden. 203 Onlara bir ayet getirmediğin zaman derler ki, sen bir tane yapsaydın ya, de ki ben ancak Rabbimden bana vahyoluna uyarım bu Rabbimizden gözleri açacak devillerdir. iman eden bir kavim için hidayet ve rahmettir evet bu hakkında İbn Abbas'tan gelen rivayette bir tane olsaydın ya veya bir tane yapsaydın ya denilmiştir evet Allah Teala de ki ben ancak Rabbimden bana vahiy yoluna uyarım. Ben Allah Teala'dan istemem. Ben ancak O'nun bana emrettiğine tabi olur. O'nun bana vahy ettiğine itaat ederim. Eğer bir ayet mucize gönderirse onu kabul ederim. Eğer vermezse ben kendiliğimden başlayıp isteyemem. Ancak Allah'ın bu hususta bana izin vermesi müstesnadır. Muhakkak O hakimdir, halimdir son yollara bildiriliyor ki muhakkak bu Kur'an mucizelerin en büyüğü delaletlerin en açığı hüccet ve beyinelerin en doğrusudur. Ve şöyle buyuruyor Rabbimiz bu Rabbimizden gözleri açacak delillerdir iman eden bir kavim için hidayet ve rahmettir. Evet. 204 Kur'an okunduğu zaman ona derhal kulak verin ve susun ki merhamet olmasınız. Evet Allah ve teala Allah'ın ayetleri okunduğunda susmamızı ona derhal kulak vermeyi gerektiğinizi ve rahmet olunacağımızı zikretmiştir. Ebu Davut'un kitabı salatta gelen rivayette kardeşlerim. Kişi Kur'an okurken nasire namaz yanında kılamaz. Farz namaz kılınırken de yanında açıktan Kur'an okunamaz. Bazı insanlar bu ayeti delil getirerek imamın arkasında kişilerin, cemaatin yani imama tabi olan insanların arkasında kıraat edemeyeceği hükmünü getirmişlerdir. Halbuki bu sadece Allah Azze ve Celle Allah'ın ayetleri okunduğunda onu dinleyin ki rahmet olmasınız demiştir. Oradaki ise hükmü tahsis edilmiş ve Resulü tarafından ve vesselam tarafından imamın arkasında Fatiha okumayanın namazının olmayacağını, namazının güdük olduğunu ve ondan hayır olmayacağını ve vesselam Efendimiz bildirmiştir. İster açıktan okusun, ister imam içinden okusun İmamın arkasında fatiha okumayan namazı yoktur demiştir. Ve bu ayetten ne istiklal eder. Bundan ne çıkarırsa çıkarsın isabetli değildir. İnşallah kendilerine yine ecir vardır diyoruz. Evet. 205 ve 206 Rabbinin içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve gafillerden olma muhakkak ki bunun katındakiler ona kuruluk etmekten asla büyüklenmezler onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler evet Allah subhanahu ve teala son layıktır ondan korkar ondan ister ona sığınır ondan hüsnü zannederiz Ayetlerinde de dediği gibi güneşin doğuşundan evvel ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Burada ibadeti emrettiği gibi burada da vakitlerde kendisini zikretmeyi emrediyor. Bu, merak gecesi beş vakit namaz kılınmadan önceydi. Bu ayet Mekke'de nazil olmuştur. Allah subhanahu ve teâlâ içinden yalvararak ve korkarak buyuruyor ki, Rabbin içinden korkarak ve ümit ederek açık olmayan bir sesle zikret. Bu sebepledir ki yüksek olmayan bir sesle buyurmuştur. Yüksek sesle ve cehren olmayan zikir müstahaptır. Bu sebepledir ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem ne Rabb'imiz yakın mıdır fısıldayalım, yoksa uzak mıdır ki ona bağıralım diye sorduklarında Allahü Teala kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben çok yakınım bana dua edince ben o dua edenin duasına karşılık veririm ayetini indirmiştir. Yani Bakara 286 Bunu Duhar ve Müslüm Ebu Musa el Eşari'den rivayet etmiştir. Yine Ebu Musa el Eşari'den gelen rivayette kardeşlerim insanlar seferlerden birinde yüksek sesle dua ettiler de Ali sallallahu onlara: "Ey insanlar, kendinizi acin. Siz sağa veya gaybe dua etmiyorsunuz. Sizin kendisine dua ettiğiniz en iyi işiten ve en iyi berendir." buyordu. Siz dedin. Evet. Bu ayetten maksadım, namazında sesini yükseltmedi, gizlemedi. İkisi arasında bir yol bul. İsra 10 ayetindeki gibi olması da mümkündür. Evet. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. Arah Suresi burada bitti. Allah subhanahu ve teala cehal cehaletimizi gidersin. Bizleri de sevdiği, razı olduğu kulların arasına katsın, Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Ahirette bizlere azık kalsın. Nefsi nefsi diye kaçanlardan değil, birbirini Allah için seven, Allah için birleşen ve birbirini Hakk'a sevk eden Sam'la kulların arasına bizleri de kalksın. Elhamdülillahi rast Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berrakat.